açık beyin My brain Nöro felsefe, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbik. Evet günaydın. Günaydın. Hakan teknoloji hoş geldin. Ee, evet bir, bir süre ara verdim değil mi? Yok sadece bir işte 15 gün oldu da bir program var. Ha bir de tabii Muzaffer'le yani, yaptığımız oldu, programlar oldu. E, e, epey bir ara vermişsin. Bir ay olmuş yani. Bir ya ay ya. Özlüyor insan. E, koş, hoş geldin. Sefa gördüm. E, ne diyeceğim? Önce kendi kaldığım yerden e, ona bakmadan ya işte bu sırada ne olur diyeceğim ama bu program 14 Şubat'ta yayınlanacağına göre olanlar o, olmuş olacak. Eee... Onu zihinlerimizdekiyle Meydanda 2 milyon olduğuna göre herhalde O zamana e, kadar bütün ülke e, Herhalde gitmesi gereken adam bu, bu sayılardan bir şey anlayacak ki işler rayına girsin ee, Türkiye'de de kalabalık, Kalabalıklara bir destek gitti Bugün Evet <gülüyor> Yine 27 Ocak Tarihli Radikal depresyonu depresyonu ameliyatla yendi diye bir haber. İyi. Peki bir de 14 Şubat diyorsun öyle e, sevgililer gününün serebral e, yansımaları falan gibi bir of, mevzu of, açarsın of. nasıl unuturum ben değilim. bunu ya. Bu yol yorgunluğu ne falan. Hı. Hmm. E, Onunla ilgili bir şeyler mi söyleyecektin? Yok yok kesinlikle. Şimdi fark ettim ki 14 Şubat'ta yerini yoksa. Ama yani biz işte... <gülüyor> aşkın nörobiyolojisine hmm. konuşabiliriz. Ama sen yani tanıdığım kadarıyla... Sen de ben de tek günde girmiyoruz Aşkın nörobiyolojisine. <gülüyor> Onun için bir mazeret... Ha, mazeretimiz olabilir. Hmm. Ama hatırlattığın için e, yine de teşekkürler güzel oldu. Şimdi... E, Hani kısmen söyleyeceğim ve görüşünü de alacağım konu ana konumuza girmeden önce bu 62 yaşındaki bir hemşire okumuştur belki haber okumuştur veya işte belki okumamıştır. 62 yaşındaki bir hemşire 10 yıldır ağır depresyon tanısı var ve artık kendini besleyemez ve giyinemez hale gelmiş işinden çoktan ayrılmış. Sosyal hayat içine çıkmayan ve e, mevcut ilaç, e, elektroşok ve hatta derin beyin uyarımı denilen elektrotlarla bazı yapılan uyarıldığı tedavi biçimlerini. hepsi. Ya, o da yapılmış. Evet, evet. Ben de evet. herhalde onu e, yapan da bir, bir mucize yaratan bir... E, haberi aktarıyorsun zannettim. Evet, evet. Peki yani, o bile negatif. Peki ne yapılmış? Aslında neredelerin uyarıldığı da burada e, daire için alınmış Hı. bizim hani Şu, subgenual bir, bölge <gülüyor> muhtemelen. Hı. Evet. Ondan sonra e, ilk kez e, uygulanan bir ameliyatın e, şey olmuş. olmuş e, Ön singlotomi Yani birazcık e, bir öne singleotomy, anterior singleotomy. <gülüyor> ee, bu psikosürucü denilen yöntemin yeniden canlanmasından sonra aslında hedeflerden biri. Ama ilk kez dediğine ne birazcık e, soru işareti koydum. Acaba derin beyin stimülasyonu bile yaramadı tekrardan bunu yapmak anlamında mı ilk yoksa doğru. Doğru. De, derin beyin stimülasyonu geçici olarak yaramış. Hı hı. Ondan sonra eski haline dönmüş. Ve bunun üzerine e, ön singlotomi adı verilen ileri sinir sistemi ameliyatının ilk hastası olmuş. Hı hı. O zaman biraz e, bu derin beyin simülasyonu nedir de yani. biraz e, konuşalım. Tabii tabii. Biz e, ilaç ötesi şeyleri konuşuyoruz değil mi? E, yani evet değil mi? Hani... E, e, bu e, işte pil uygulamaları vesaire herhalde e, dinleyicilerin önemli bir bölümünün yine hani popüler basında e, kulaklarına çalınmıştır böyle özellikle Parkinson hastası yakınları varsa e, mutlaka e, duymuşlardır e, evet bu e, beynin milimetrik bir noktasını susturup işte anormal konuşan iki bölge arasındaki bu anormal muhabbeti bozma tabiri caizse ya o iki bölgeyi bağlayan yapıların yakılarak ve tamamen devreden çıkarılarak değil mi işte yani bir lezyon yaratarak oldu bu anormal karşılıklı konuşma durdurulur ki işte 1960'lardan başından beri ee, Parkinson cerrahisinde işte Parkinson'un e, aşırı titremesine tremoruna belli bir e, hedef bulunmuştur işte e, daha sonra yavaşlığına e, şudur budur ama nereden bakılsa bu bir e, geri dönüşsüz bir e, hasar anormal çalışan bir beyin devresi e, ortadan kaldırılıyor e, derin beyin stimülasyon denilen şey daha hani daha geri dönüşlü daha fizyolojik ee, ne oluyor? Orada bir e, pil denilen aslında uyaran verici e, bedenin dışında çok yüksek frekansta bir uyaran e, vererekten elektrodun ucu yine o hedef organın altına yerleştiriliyor. Deri altına yerleştiriliyor. Elektrodun ucu da susması gereken e, iki yapı arasındaki o anormal konuşmayı durdurmak üzere milimetrik bir elektrot e, hedefte duruyor. O yüksek frekansta uyaran verdikçe o iki yapı arasındaki ilişki kopmuş oluyor. Stimülatörü kapatırsak da o, dolayısıyla tekrar konuşma başlayacak. Dolayısıyla bu fizyolojik bir şey. Parkinson cerrahisinde işte, çok iyi yer buldu kendine. Ondan sonra da madem... Um, Parkinson cerrahisi ile değil mi işte böyle bir anormal e, konuşma e, beyindeki bölgeler arası çeşitli tedavi edilemez e, psikiyatrik durumları. da evet. e, Aktarıldı o zaman da hani beynin e, madem limbik sisteminde emosyonların e, temsil edildiği yerdedir bu e, anormallikler, anormal ilişkiler o zaman e, buradaki e, yapıları birbirine bağlayan lifler e, Hedefimiz olsun dendi. Nitekim epeyce başarılı da oldu. Amerikalılar daha çok singulum denilen demeti hedeflerler. İşte İngilizler daha çok anterior kapsül denilen yine limbik devreleri birbirine bağlayan o şişe boynu gibi dar alanı hedeflerler. Anterior kapsül otopi yaparlar. Ama işte psikoşirürüci denilen cerrahi biçimi böyle 1990'ların ortalarından itibaren yeniden bir canlanmakta. Yeniden canlandı ama evet. şey, altyapısı biraz güçlü olarak. E, e, tabii çok, çok daha nöroanatomi çok daha iyi biliniyor. Ne hedefleniyor biliniyor. Eskinin... böyle psikoloji. Evet nöro psikoloji. İşte 1950'lerin 40'ların 50'lerin o ideolojik ...yükünü üzerinden olabildiğince attı. Hani Egoz Monizler'in zamanında yaptığı o... Tabii. ...çeşitli romanlara bu arada işte... ...Kuguk Kuşu'nun Yuvası vesaire gibi şeylere konu olan... Tabii. E, işte, ...bir çeşit e, psikiyatrik... E, ...baş kaldırıyı... E, ...hani işte... E, ...bir... E, ...bastırmaya yarayan bir yöntem gibi sunulan... Psikoşirürji şimdi gerçekten işe yarıyor. Aslında yeni bir keşife de yol açmıştı o e, çok eleştirilen cerrahi girişimler. Çünkü e, özellikle psikiyatrik hastalıkların tedavisi için kullanılanlarda hani psikiyatrik hastalık belirtileri belki kayboluyordu ama kişilerin bir daha geri dönülmez bir şekilde kişilik değişimleri evet ve davranış değişimleri oluyordu. Onu da bir yani biz finans ilkten beni biliyorduk ama sonuç olarak onun da, da bir daha ortaya evet, konulmuş. Evet. Şey şok oldu. oldu, şok oldu tabii. Ünlü karakter işte e, <gülüyor> One Flewover, Cuckoo's Nestle, Jack <gülüyor> Nicholson değil mi işte tam evet. bir, bir kur, şey liberatör bir figür gibi gider bu klasik Evet Fakat e, sistem e, içselleştiremez onu. O zaman da nasıl ehliyleştirirler bunu yaparlar. Ondan sonra bir ot haline gelir. Evet, ehlileşmiştir e, e, sisteme göre. Ama evet. şimdi öyle bireysel psikiyatrik hastalıklar var ki sahiden. Hiçbir ilaç, hiçbir yöntem e, işe yaramıyor. Senin anlattığın e, olgu bunlardan biri olabilir. Yine e, işte ortak dostumuz e, psikiyatri profesörü Işın Baral'ın Amerika'daki bir vakasını hatırlarım. Yani inanılmaz bir obsesif kompulsif vaka. Kompulsiyonu da e, işte, sivri Cisimleri yutmak. Bu nedenle e, defalarca e, batın ameliyatı geçirmek zorunda kalıyor. Bunlar için de işte çatallar, bıçaklar, e, makaslar vesaireler var. E, ve hiçbir ilaç işe yaramıyor. E, bu aslında yüksek orta sınıftan gelen insanda işte bu anterior singlotomi gibi e, kritik bir noktayı hedefleyen basit bir e, beyin cerrahisi operasyonu sonrasında e, bu insan hayata dönüyor Evet Evet yani bu şu anda konuşurken tıbbın e, kendi içindeki gelişmeler ve etkileri dışında e, aynı zamanda uygulayanların e, elinde tehlikeli bir silah haline dönüşebileceğini de yani e, İster tıbbi amaçlı olsun ister sosyal ve ideolojik amaçlı olsun dönüşebileceğini görüyoruz. Bu sadece cerrahiyle de sınırlı değil. Yani ilaç verme açısından da böyle hatta psikiyatriyi bu bağlamda eleştiren bir akım okulda var. Ama beyin ameliyatlarının örneğin e, toplumu bir şekilde ve fazla konuşanları ve öne çıkanları adam etme ideolojileriyle ile kuşanmış bir takım yönetimlerin elinde zaman zaman uygulanabilecek bir yöntem olarak öne çıktığında görüyoruz. İşte yani genel anlamda Nazilerin yaptığı tıbbi deneyler. Yani eski Sovyetler Birliği psikiyatri kurumunun doğrudan, hani, <gülüyor> işte, e, <gülüyor> yani sürveyans konusunda doğrudan rol evet. alması falan. E, çok enteresan konum e, ilişkileri. Bu tedavi 2010'un başında uygulanmış bu ameliyat. Yani bu haberin 27 Ocak 2011'de çıktığına bakarsan bir yıl geçmiş ameliyattan. Hı. Ve dolayısıyla yani o deri, derin beyni uyarımı işte iyi gelir gibi olmuş. Ondan sonra hasta eski haline dönmüş ama bu ameliyatın uygulanmasının üzerinden bir sene geçmiş. Ve dolayısıyla yeni bir haber bu tabi. Ee, en fazla 3-4 gün oynayabilir kaynak olarak. Dolayısıyla hastada uzun süren bir iyilik yapmış bu e, ameliyat. Ve hasta gerçekten e, yani şunu söylüyor birkaç haftadır e, birkaç hafta içinde hayatım değişti ameliyattan sonra. Kitap okuyorum, ev işi yapıyorum, yürüyüşe çıkıyorum. En önemlisi ailemi yeniden tanıyabiliyorum. Bana hayatımı geri verdiler. Çok mutluyum ifadeleriyle. Bu ameliyatın sonucunu, kendisine yansıyan sonucunu ifade etmiş. Ee, ve yeni vakalara bakıyorlar. Tabii biraz rezervle de değerlendirmek lazım. Elbette. Yani alt, demin evet. altını çizdiğim gibi belki biraz medyatik olduğu için ilk kez falan. Yok hayır, singlotomi gerekli. tedavi. için belki İngiltere. Belki hani e, tedavi edilemez depresyonlu olsun, tedavi edilemez anksiyetenin, obsesif komposif bozukluğun e, bilinen hedeflerinden biri. <gülüyor> ee, sayden bu tedavi edilemez e, bireyler o kadar e, acayip, o kadar e, insanı e, ürküten belirtiler sunuyorlar ki bunlar o kadar kronikleşmiş, o kadar evet. yükü fazla. E, düzelince çok... ...bir bomba etkisi oluyor tabii ki... ...tam da aslında yazılması gerekiyor... ...bu ister bir bilimsel dergi... ...isterse bir şey... Ee, işte ...popüler gazete... ...ama... Hani, ...bunu bir yüzde yüz... ...çözüm gibi de görmemek lazım... ...her yöntemin... Aa, tabii, tabii. ...belli bir yüzde de negatif sonuçlanacağını da... Kesinlikle. ...bilebilmek eskilerin, lazım... ...eskilerin sözünü hatırlamak lazım... ...yani hastalık yok hasta vardır sözünü de hı hı. bir kulağımızda e, tutarak e, <gülüyor> evet böyle bir tedavi seçeneklerinin işte beyin cerrahisi alanlarda e, öteden beri e, bulaşmış ama yeni örneklerinden birisi olarak geldi. E, <gülüyor> Hakan sen yokken geçen hafta e, daha sonra sana bahsetmiştim. E, Programı izleyenler podcastte de izleyebilirler ee, Steven Pinker'i tanıtmıştım ve e, nerede çalıştığını ne araştırmalar yaptığını söylemiştim ve onun bir kitabıyla ilgili bir şeye başladım, bir dosya açmıştım e, ve o dosyada e, boş sayfa veya boş levah e, anlamına da gelebilecek zihnin doğuşta ...boş bir lenfa mı, yoksa bazı e, içsel mekanizmalara sahip, bazı şeyleri yapma konusundaki içsel mekanizmalara sahip olarak... ...doğup doğmadığı ile ilgili aslında epey bir öncüye dayanan tartışmanın <gülüyor> çok boyutlu olarak ele alınmasıydı bu kitap. Ben e, işin felsefe tarihinde <gülüyor> e, deneyici okulla birlikte doğduğunu ve e, bunun aslında bir siyasal bir ideoloji taşıdığını, John Locke vasıtasıyla aristokrasiye karşı bir e, siyasal mesaj taşıdığını ve 19. yüzyılda da e, davranışçılık okulunun e, çok önemli bir silah haline geldiğini söylemiştim. Ve bunların e, şu anda <gülüyor> içinde bulunduğumuz dönemde nörobilim tarafından e, sınandığını e, ve ee, elde edilen verilerin zihnin içerikleri konusunda değerlendirdiğini söylemiştim. Şimdi bugün e, geri kalan süremiz içinde deneyebiliriz belki bu zihin yani boş boş olduğu varsayılan zihinle madde ve biyoloji arasında kurulan köprüleri madde-madde gidebiliriz ve tabii ki senden e, bu maddeler konusunda kendi görüşlerini Hı, isteyeceğim. Ee, ben ben dersimi çalışırken e, bunun dört e, bölümde kurulduğunu yani zihin ve be, beyin arasındaki biyoloji arasındaki köprülerin dört e, ana bölümde kurulduğunu e, öğrendim. Bunlardan bir tanesi e, zihin bilimleri olarak da geçen. İşte kognitif science olarak geçen zihin bilimleri. İkincisi bizim uğraşmaya çalıştığımız aktarmaya çalıştığımız nörobilim ki bu e, daha çok bizim alanımızla ilgili olarak da kognitif nörobilim olarak geçiyor. Üçüncüsü davranış genetiği ve dördüncüsü de evrim psikolojisi. Steven Pinker e, bu dört alanda dan Tartışmaları ve kanıtları getirerek zihnin neden boş bir sayfa olmadığını, neden boş bir lefa olmadığını e, eski tartışmalarla birlikte gündeme getirmeye çalışıyor. E, şimdi sırayla gitmeye çalışırsak e, bu kognitif bilimler, kognitif sayıs beş tane şeyi var e, kognitif bilimlerin bu köprüyü, bu bağlantıyı, kurmak adına kendisinin ileri sürdüğü beş tane hipotez var. Bunlardan bir tanesi zihin enformasyon hesaplama ve geri bildirim üzerinden fiziksel dünyayla bağlantı kurulabilen bir şeydir diyor. Birinci maddesi bu. <gülüyor> ee, ne olur bekleme yani bir, bir şey çağrıştığında hemen tamam, girebilirsin. Hı. Burada ise ee, önce özellikle de bir e, bilgisayarla e, dünya şampiyonu bir satranççının oynadığı oyunu örnek olarak getir, getiriyor yani Deep Blue ile Kasparov'un e, getiriyor ve e, sonuç olarak da e, oyunu Deep Blue kazandığı zaman Kasparov'un e, bu insanlığın sonu temesi var. Hı hı. Yani insan zihni e, bir yandan da bu kadar da kendine güveniyor. Yanılmazlık ve içeriği konusunda bir makine tarafından eee cansız sayılan ve insanlar tarafından yaratılan bir makinenin programı tarafından yenildiğinde de bu kadar hüsrana kapılabiliyor. Hı hı. Ne dersin bu konuda? Eee Peki hadi de dememi e, müzik sonrasına ya, saklayalım mı? Hemen girelim mi müziğe? Zamanı geldi gibi görünüyor. Yani şöyle 20'şer dakikalık bloklar diye düşünürsek. Ha, öyle mi? Ha. Onları böldük. Onları böldük öyle yapalım. Şey, ondan sonra şey, gidelim yavaş yavaş. Yani ondan, ondan sonra <gülüyor> bakayım hüsran konusunda, insanlık hüsranı konusunda bakalım. <gülüyor> doğru dürüst bir fikir serde edebilecek <gülüyor> mi? Şey dinleyelim, olağanüstü güzel bir müzik <gülüyor> bu. <gülüyor> Brezilyalı e, Hector Villa-Lobos'un e, Bachianas Brasileiras numara 5'i. E, bu sekiz çello ve soprano için, soprano e, ünlü Victoria de los Angeles. E, Fransız Radyodifüzyon e, Orkestrası'nı e, bizzat e, bestecinin kendisi Hector Villa-Lobos e, yönetiyor. Dinleyelim ilk bölümü. Efendim, madde bir demiştik ee, Hakan bir gol atmıştı ah. çok da güzel bir gol olduğunu düşünüyorum Ayrıca e, giderek e, yani de biraz şey sağlam oturup ondan sonra dinlenmesi gereken Hayır, şu açık şemsiye e, seren camını bir unutmadan e, acaba bu açık beyin programı da e, çok müzik az yorum <gülüyor> yani öyle bir kumptoyla karşı karşıya diye düşünmüyor değilim. Ama teşneyim açıkçası yani öyle bir dur, şey. Dur bakalım. tamam zaman, zaman içeri. <gülüyor> Vallahi çünkü... Konuşacağımız şey insan, bitersin. Insanlara, i̇nsanlara şu şudur, bu budur diye onları düşündürmek yerine... ...biraz serbest ve özgür Hı. bırakıp onların düşünmelerini sağlamakta da... En, en iyi tabii, tabii En iyi düşünme yöntemlerinden birisi olduğunu düşünüyorum ama... ...buradaki en büyük risk... Herkes düşünmüyor. <gülüyor> Peki. Peki, ne din, ne dersin? Ee, bu Kasparov hüsrânı. İşte, enformasyon hesaplama ve geri bildirim e, stratejilerinin insan zihninin üzerine çıkması meselesini. Ha, Kasparov hüsrânından başlayayım şimdi bakayım ona hemen bir e, yorum getirebilecek miyim emin değilim. Yani tabii. <gülüyor> Bütün organizmaların olduğu gibi insan beyninde bir zorunlu çalışma biçimi var. Aslında uyaran bombardımanı altında ve verili bir anda çevresindeki tüm uyaranları bilinçli farkındalığa çıkarma yeteneği yok. Bu sayısız uyaran bunların ancak çok sınırlı bir bölümü bilinçli olarak farkına varılabilir. Geri kalanı çeşitli dışı mekanizmalarla işlenecektir. Hatta bilinçli bir çabayla yine bir zihinsel beynimizin zihinsel becerisi olarak lüzumsuz uyaranlar bilinç farkındalığa çıkmasın diye bir özel efor gösterilecektir. Baskılanacaktır bunlar. Bunu yapamayan insan bireyleri aslında bir, bir tırnak içinde hastalık durumu yaşıyorlar. Buna manik episod deniyor. Bu insanlar e, kendileri için faydalı faydasız her türlü e, uyaranı işlemek zorundalar. E, dolayısıyla e, tanımı gereği e, bilinçli farkındalığa çıkan ve işlenen bir e, deneyim, şahsi deneyimin bir emosyonal karşılığı da olacak elbette. Tabii ki dolayısıyla Kasparov bir e, yenilgisini, ee, ancak hüsranla birlikte e, kodlayacak, bunu fark edecek ifadesi ne olursa olsun. Ama e, makina için bu söz konusu değil e, tabii ki muhtemelen hani değil mi? Deep Blue, Kasparov'u yendim diye jubilan, Muzafferane e, e, hisler duymadı? Çok, çok alçak gönlü evet. davrandı. Evet, çok yani çok işte, bir teverrüç davrandı. Bütün galibiyet ve mağlubiyetleri <gülüyor> şeyine, siciline bir tane daha eklemişti. Bilmiyordu ki dünyanın en büyük satranççısını yenmiş. Tabii sen şu büyükşehir belediye karşısında taşın yaşadığı O <gülüyor> füsani oh <evet>. bir farkındalığı <gülüyor> var mı sence ya? <gülüyor> Onun, onun ayrı bir analiz muhtemelen ama. Yani bir seri, seri ee, oluşturdular da e, onun için söylüyorlar. E. Yani Olimpiyat Stadü ve bir seri halinde Şimdi gel bunu biz Açık Tribün isimli bir program <gülüyor> talep edelim. Ee, tamam, canım, da tamam. ve, o, orada yapalım. Ee, ya zaten Açık Bey'in e. Oralara buralara açık diyorsun. Yani açık Bey'in alt alt başlığı kafana göre takılıyor. Evet. evet e, yani şimdi bu Deep Blue'nun programlanması için de çok güzel ifade ettin. İşin matematiksel, rasyonel e, olarak hizası insan zihninin üzerine çıkabiliyor. İnsanın e, matematiksel düşürme yeteneği ve rasyonelite hesapları üzerine çıkabiliyor da orada işte mütevazi dediğimiz aslında tırnak içinde duygusal bir reaksiyon buna eşlik etmemesi yani Deep Blue'nun duygulanmaması insandan temel farkını oluşturuyor. Ee, hep eleştirilen şey de odur zaten. Yani bilgisayarlar duygulanmaz Hı -hı. meselesi. Yoksa düşünmez değil. Hesaplamaz değil. Yani işte hani <gülüyor> e, değil mi şey e, ne zamandır var 1950 sonlarından beri bu yapay zeka çalışmaları belki daha erkendir bile. Belki hata yapıyorum şimdi. Ama yapay zeka, yani önce işte bilim kurgu romanlarında olan, daha sonra doğrudan çalışılan ilk faszinasyon nedir? Günün birinde iki ayrım. Zihin bir yazılımdır, software'dir, beyinde bir hardware'dir, donanımdır. Harika. Bak bilmeden, yani daha doğrusu benim yazdıklarım bilmeden Hı. ikinci maddeye girmiş olduk. İyi, güzel. İyi. O ikinci maddedeki zihin... Boş bir sayfa olamaz. Çünkü boş sayfalar hiçbir şey yapmaz. Hı. E eğer yani. Ve burada da örnek... Şeritten bilgisayar... E, far, fabrikasyon üretim şeridinden çıkan bilgisayarlar... O çıktıkları halde hiçbir şey yapamadılar. Evet. Evet. Bunu işte... Fark etmesi için yapay zeka çalışmalarının e, araştırıcılarının bir 1960'ların sonları 1970'lerin başları gelmesi gerekti. E çünkü pekala dünya şampiyonunu yenen e, dolayısıyla e, seri bağlanmış bir e, düşünce biçimini e, e, te, ne bileyim birkaç logaritmik düzeyde hızlandıran e, bilgisayarlar mevcut. Dolayısıyla aritmetik, matematik, satranç, sıradan bir insanın zihninin kıyaslayameyeceği kadar hızlandırıyor dijital bilgisayar bunu. Ama işte biyolojik bir organizmanın, bu arada insan beyninin aslında günlük olaylar karşısında çözme durumunda kaldığı en sıradan meselelerde, değil mi takılıp kalıyor. Örneğin eş zamanlı olarak bir problem çözmesi gerektiğinde. Örneğin bir görsel mekanda kalabalık bir görsel mekanda aradığı bir nesneyi bulmak. Evet. E i̇şte bu, burada o en hızlı çalışan, işte dünya şampiyonu yenen en hızlı dijital bilgisayar iflas ediyor. Niye? Çünkü bunun için farklı bir strateji, farklı bir bilgi işleme stratejisi gerekiyor. Böyle bir e, art zamanlı seri bağlanmışlık değil dijital bilgisayar gibi paralel çalışan, eş zamanlı çalışan bir sistem gerekiyor. Çok enteresan çağrışımlar var. Bilmiyorum. yani Ayrı bir tanı kategorisine Hı. giriyor muyum ama hemen serbest söyleyeceğim. Yani insan zihninin formatlanması ve yeni bilgiler çerçevesinde bilgisayarın formatlanması gibi ...yeni bir jenerasyon... ...yaratması gibi... ...yeni nesillerde yeni bilgilerin... ...temsili... ...sadece bilgisayar örneğinden... ...hareketle... tostuyordu bana. Çünkü... ...insan sadece... ...formatlanan bir beyinle, yeni bilgilerle... ...formatlanan bir beyinle yaşamıyor. Aynı zamanda... ...duygusal birikimle... ...bellekle ve etik... E, ...önceliklerle yaşıyor. Yani... Ee, rasyonal açıdan, matematiksel açıdan olağanüstü bir şekilde mücehez edilmiş bir insan zihni kendisi kadar yeterli eğitim görmese kendisi kadar e, çok fazla e, derin bilgilere sahip olmasa bile bir büyüğünün karşısında babasının veya bir başka bir büyüğün karşısında ona saygı gösterebiliyor. O biraz insanın farklı bağlamında bir boyut getiriyor insana. Eh, işte. yani her formattanan beyin yeni bir jenerasyon ve eskiyi silen, eskiyi aşan bir birey olmuyor insan toplumlarında. Hı hı. Yani hani işte ne bileyim şey <gülüyor> bu o, Nasıl demeli? Operating sistem mi? Yani evet. Onlar değişip durur. Ondan sonra yeni güncellenmiş olan bir takım değil mi şeyler yazılımlar yüklenmek durumunda olur. Oysaki bir zamansal tarihleri aslında gayet anakron, gayet anakronistik şeyler üzerinde tek bir insan bireyi bir, belli bir e, kültürel bağlama atılıyor. İşte 30 bin yaşında olan genlerimiz var. E, bu 30 bin yıl önceki avcı toplayıcı atalarımızın e, yeteneklerine mücehhez bir şekilde e, doğan bir birey yaratıyor. O birey de aslında e, fena halde sınıflara bölünmüş bir e, 21. yüzyıl genelde Zamanı içine, zamanı ve kültürü içine e, atılıyor. Evet. Dolayısıyla bu hani bırak e, boş e, sayfayı tabulara sayın. Hı hı hı. E, önceden doldurulmuş, önceden kaderi belli zaten. Yetenekler 30 bin yaşında, e, potansiyel yetenekler 30 bin yaşında. O yeteneklerin potansiyalize edileceği şeylerde fena halde, fena halde sınıfsal aslında. E, 2001 2001 filminden. E... Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ee, sürekli insanların ne düşündüğünü, ne planladığını merak eder. Anlamaya çalışır. Hı. Doğru mu? Dur bakayım şimdi. Yani o ana, ana bilgisayar, ana komik. Ha ha ha, Hali diyorsun. Evet, yani Yani şey yapar... E, ...anlamaya çalışır onların ne, ne yapmak istediği... <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ...ve burada... Ee, ...tabii... temel bir şey var... E, ...yani... ...empati geliştirebiliyor mu... ...geliştiremiyor mu... ...meselesi... vehmeder bazı şeyleri... ...ama yine rasyonel ve matematiksel... ...bir beyniyle düşündüğü için... ...ona uygun bir çıkarımda bulunur... <gülüyor> ...yani... E, ...bir türlü... ...onların zihinlerini... Okuyamaz. Evet. <gülüyor> evet. Yani e, tabii ki bu, bunun e, evrimsel psikoloji başta evrimsel her şeyle e, bir geri planı var. E, <gülüyor> nasıl ne bileyim, bir geri planı başka bir primatın böyle olması da hadi bırak. Başka bir hominid mesela. Neandertal hala dursaydı bu tartışma ...çok fazla olmayacaktı muhtemelen. Hı hı. Neandertal değil... ...homo sapiens sapiens var kaldığı içindir ki... ...ve... E, ...bireyliğini ancak... Işte ...19-20 yıl içinde bulabildiği için... ...böyle yani... ...bir genetik geri plan üzerinden... E, ...son derece uzun bir... E, ...kültürel... ...ön plan mı demeli buna? Hı hı. E, yaşamalı ki... Işte, ...bütün o... ...farklılaşma olsun dev hani e, pinker değil mi şeyle evet. e, lock'la tops'la e, e, hesaplaşıyor. Aslında e, bu bireyleşme için hani benim de en iyi referansım olan filozof Heidegger'dir. Böyle bir e, fırlatılmış insan Entwurfum dediği şey işte e, öyle bir zamana ve mekana e, fırlatılırsın ki kendini bulursun ki işte o zaman ve mekan bağlamı, işte senin bütün o aykırı, kendine özgü, emsalsiz durumunu belirler. Anladım. Biz kaç bölümde çalıyorduk müziğimizi? Evet, şimdi yine şey ikinci bölümümüze gelelim. zamanı <gülüyor> geldi. E, bu e, yine Heitor Villa Lobos'la devam edelim. Bahyanaz, Brazilyares numara beş. E, i̇lk önce Arya'yı dinlediydik. Bu ikinci bölüme Dansa. Ee, yine soprano e, Victoria de las Angeles e, e, 8 sekiz celloyu e, yönetme e. kompozitörün kendisi yönetiyor. Peki. 6-7 dakikamız kaldı. Olsun. Hiç problem değil. Zaten e, yani sınırlanmaya pek e, aşina bir program değil. Bir proje de değil. Gideceğiz e, Sürelerimiz el verdiği sürece. Bu işte e, zihin ve biyoloji arasında kurulan köprülerden biraz önce sözünü ettin aslında sen. Üçüncüsüne gelmiş oluyoruz. Yani tabii ki bu Hipotezlerin hepsi zihnin aslında boş bir sayfa olmadığını e, bize gösteren, türlü çeşitli açılardan gösteren kanıtlar sunuyor. Üçüncüsü de şu, e, yani davranışsal olarak sınırsız gibi görünen çeşitlilik aslında belli zihinsel iş, işlevlerin kendi aralarındaki etkileşim sonucu yaratılır. Yani gündelik hayat içinde, hayatın akışı içinde e, tek tek davranışlarımızı alt alta sıraladığımızda sonsuz bir e, liste elde etmek mümkün. Ama bunların zihin mekanizmaları açısından ve belirli zihinsel işlerden açısından ortak yönlerini bularak bunları kategorize edebiliriz. Tabii varılmak istenen nokta şu bu kategorizasyon acaba belirli beyin e, şebekelerinin mekanizmalarının karşılığı mıdır? Örneğin, e, tabii çok meşhur bir örnek var. Yani beyindeki dil, dil mekanizması. <gülüyor> Bu dil mekanizmasının dilin e, insan için ne anlam ifade ettiği, ne olduğu sosyal bilimler tarafından, davranış bilimleri tarafından e, inanılmaz zenginlikle incelenmiş bir fenomen. Ama burada karşımıza Chomsky devrimi çıkıyor. Yani Chomsky devrimimizde söylediği universal evrensel bir dil mekanizmasıyla, bir dil hazırlığıyla doğmuş olduğumuz. Hı hı. Ve bu dil mekanizması e, siz nerede doğarsanız doğun, ister Arjantin'de doğun, ister Kuzey Kutbu'nda doğun, ister Çin'de doğun. Kültürler inanılmaz derecede farklı olsun. E, diller çok çok farklı olsun. Fakat oralarda doğan çocukların dili kavrama e, hızının birçok işlevden daha önce geldiğini biliyoruz. Yani e, doğumdan itibaren e, başlayan bir buçuk iki yılda, bilemediniz dört yılda Dinin bütün dil bilgisi kurallarına hakim olabilecek derecede bir beyin yeteneği sağlayan bir mekanizmadır. Ve dolayısıyla bunun içsel mekanizmalara sahip olduğu konusu güçlü bir örnek gibi geliyor. Örneğin zaten beyindeki evrensel dil, dil mekanizması bozulduğunda da ...yine dünyanın neresinde olursanız olun... ...karşımıza bir dil bozukluğu... Evet. Yani ...benzer şekilde... ...sınıftanabilecek. <gülüyor> yani tabi e, dilin özelliğine göre... E, ...farklılık içerebilir. Örneğin... E, ...Japonca'da... E, ...iki tür... ...bir dil temsili... ...şekillere dayanan dil temsiliyle... ...yazılı dil temsilinin olmasına... ...göre bu çeşitlik gösterebilir. Ama... Sonuç olarak aynı mekanizma üzerinden giderek bizim afazi dediğimiz dil bozukluğu tablosunun ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Hı hı. E, benzer bir şekilde beyinde doğumdan itibaren belli hareket programlarını çok kısa süreler içinde e, öğreniyoruz. Yani çok çeşitliymiş gibi görünen bu hareket e, olguları aslında e, tabii sosyal ve davranışsal olarak öyle ama Sonuç olarak bozulduğu zaman bizim önceden öğren, öğrendiğimiz e, beceri işlevlerini yapamamamızla sonuçlanıyor. Buna da örneğin apraksi diyebiliyoruz. Yani bunun şeyleri var. E, beyindeki mekanizmalarla ilgili tanımları ve bizim davranış nörolojisi dediğimiz nörolojinin beyindeki davranış mekanizmalarıyla birlikte giden e, okulu için bunlar tartışılmaz örnekler. Biliyorsun Ulusal Nöroloji Kongresi'nde bu 4A üzerinden gittiğimiz e, nörologlar için, e, 4A üzerinden gittiğimiz bir kursumuz oldu. Hı hı. Ve önümüzdeki Mayıs'taki e, kognitif e, toplantısı için de e, öyle bir benzer formatta bir şey düşünebiliyoruz. Çünkü çok eğitimsel gücü fazla olan bir şey bu. Örneğin beyindeki algı kuralları bozulduğundan, Bizim agrozi dediğimiz ve gö görünenin birleştirilememesi ve bir bütün olarak algılanamaması şeklinde bozukluklar ortaya çıkıyor. Ya Bu örnekler çoğaltılabilir. Ee, ve beyindeki bütün bunların yanı sıra beyinde sosyal iletişim ve davranış kurallarının da olduğunu söylüyorlar. Ki bunlar bozulduğu zaman da son zamanlarda Türkiye'de biraz... ...farkındalık düzeyinde ön plana gelen otizm ve otistik e, hastalıklar e, yelpazesi ortaya çıkabiliyor. Demek ki e, böyle kategorik olarak yaklaştığımızda biz beyindeki var olan mekanizmalara biraz daha yaklaşıyoruz gibi görünüyor bunları değerlendirdiğimizde. Bu üçüncüsü oluyordu daha çok. Öğrenci. Dördüncüsü ise tabi ki bireyler arasında var olan çeşitliğin karşısında kültürler arasında da çeşitlilik var. Ve bu çeşitliğin ve farkındalık, farklılıkların temelinde de bizim bulmamız gereken acaba evrensel zihin mekanizmaları var mıdır, yok mudur meselesi. Oraya kadar geliyor yani. Peki burada diyerekten Ömer'in... E Anksiyetesini azaltmak adına Yok, e, gelecek e, bir cümle şey bir cümlelik tutabilir anksiyetesini yani mesela iki, iki örnek vereyim hemen bitirelim mesela din kitaplarının din kitaplarının yüzlerce farklı dile çevrilmesi ve o dillerden okulması ikincisinde yeryüzündeki dillerin yüzde doksan beşi dil bilgisi kurallarının iki farklı yazılımı üzerinden çalışıyor doğrudur. Ee, İnti Avrupa ve Oral Altayı'dan söz ediyoruz değil mi? Ha. Ee, dolayısıyla yani e, biz yavaş yavaş ilerleyeceğiz bu e, boş lefa, boş sayfa e, hipotezi üzerinden nörobilime meraklı kişiler olarak ve kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Evet, Evet. peki. Bu iyi bir ajanda oldu. O zaman e, veda edelim. Tabii efendim. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız efendim. tick my brain my brain, brain. it's Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.